Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Dereli. Bugün sizlerle aslında daha önce de konu olarak aslında değindiğimiz ve mimarlığın önemli araçlarından bir tanesi olan yarışmalar meselesinin belki de lisans dönemindeki iki önemli örneği olan yarışmanın bu sene açıklanan sonuçlarını paylaşayım istiyorum programın ilk bölümünde. Bu yarışmaları daha önce konu etmiştik zaten. Daha önceki programlardan belki hatırlayabilirsiniz. Türk Türkiye Mimarlık Ortamı için de aslında bu iki yarışma hem öğrenciler için hem de mimarlık ortamının geleceğini yakından takip etmek isteyen meraklılar ya da araştırmacı akademisyenler için aslında iki önemli organizasyon. Bunlardan bir tanesi Arşibri Türkiye. Arşibri Türkiye Türkiye'deki mimarlık fakültelerinin bitirme projelerini değerlendiriyor. Daha doğrusu şöyle bitirme projelerinin en yüksek notlu olanlarını genelde üniversiteler kendileri aday gösteriyorlar. Aynı zamanda bağımsız olarak ee, bitirme projesini hazırlamış olan e, mimarlık fakültesi öğrencileri e, bunların e, belge karşılığını göstererek e, kendileri de e, bireysel olarak katılabiliyorlar. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi arçpili. Diğeri de mimet e, ödülleri. MİMET ödülleri de dönem içerisindeki projeleri ödüllendiriyor. Şimdi tekrardan programı konu edeceğimiz için her iki yarışmanın da biraz geçmişine tekrar baktım. Aslında şöyle bir şey de var, yıllar hızlı bir şekilde akıp geçiyor tabi. Mesela MİMET yani Mimarlık Eğitim Derneği Öğrenci Ödülleri bu sene 13. kez verilmiş yani daha doğrusu yarışma 13. kez düzenlenmiş, ödüller 13. kez verilmiş. E, şunu hatırlatmakta fayda var. mimetle alakalı e, bütün dönemleri yayılan projeleri değerlendiriyor mimet. O açıdan aslında çok kapsamlı bir e, bir yandan da her sene belgeleme çalışması e, halinde bir arşiv oluşturduğunu da söylemek mümkün. E, Türkiye'deki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki mimarlık bölümü öğrencilerinin projelerini değerlendiriyor. 1997 yılında çoğunluğu İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi olan bir ekip tarafından başlatılmış olan bir ödül ve organizasyon bu. Bahsettiğim gibi birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yarı yıl öğrencilerini kapsıyor. Tabi Öyle olunca da oldukça yüksek sayıda e, projenin değerlendirilmesi gerekiyor bu anlamda. Bu sene mesela 1. sınıf kategorisinde 106, 2. sınıf kategorisinde 122, 3. sınıf kategorisinde 113, 4. sınıf kategorisinde de 56 proje e, değerlendirilmiş. Bu oldukça tabii e, yoğun bir e, nasıl diyelim proje toplamı. Yani toplamda baktığınız zaman... 400'den 400 kadar ya da 400'den birazcık fazla proje demek oluyor. Bu, bu oldukça yüksek bir rakam. E, bu senenin e, jüri üyeleri Burak Altın Işık, Mualla Bayar Erkılıç, Yurdan Udülleroğlu, Sema Eser Österohan, David Gloster, Nikolas Kaligirioğlu, e, Suzan Sanneysin, Aslan Şenel, Aslan Tavil. E, Tabi yani böyle bakılınca 400 kadar e, projeyi e, değerlendirebiliyor olmak da oldukça zorlu bir mesai e, olsa gerek. Aslında e, merak edenler ve sürecin nasıl ilerlediğini ve hangi elem aşamalarından geçtiğini merak edenler... ...çok güzel ve açık bir şekilde ortaya komşalan e, MIMET 2014 Öğrenci Ödülleri Sonuç Raporu'nu inceleyebilirler. Şöyle genel olarak baktığımız zaman da aslında... Ee, ödül alan projeler e, 6 kadar üniversite ya da 7 kadar üniversite arasında dağılmış görünüyor. Ee, Karabük 950 Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Bahçeşehir e, İzmir Yaşar Üniversitesi İzmir Ekonomi Üniversitesi Gediz Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul Bilgi Üniversitesi Eee Başka atlamayalım. Çankaya Üniversitesi e, arasında ödüller e, dağılmış durumda. E, tabii çok sayıda ödül de var. E, şimdi bunların tek tek sayılarını söylemek o kadar da e, mantıklı değil aslında bakarsanız. Dediğim gibi e, jüri raporunu inceleyebilirsiniz. Bu açıdan bakıldığında da aslında e, tabii ki belli üniversitelerin e, öğrencilerine e, ödül yığılması olmuş gibi e, gözükse de aslında kapsayıcı ve ödül anlamında da pek çok farklı üniversiteye dağılmış şekilde görünüyor. Bu da aslında demek ki jüri değerlendirmesi içerisinde benzer yarı yıllara ait olan öğrencilerin ürettikleri ürünlerin aslında nitelik anlamında birbirine bir şekilde kaliteden bahsediyorum. Tabii ki benzeştiğini gösteriyor bize. Diğer bir ödülde bahsettiğim gibi Arçepüre, Arçepüre aslında uluslararası bir mimarlık diploma projeleri ödül yarışması. Bu anlamda bakıldığında bu ödülün aslında Türkiye'de tabii ki veriliyor olması aynı zamanda mimarlık alanına önemli katkılardan bir tanesi. 19 yıl önce o da 19. yaşına girmiş. 19 yıl önce. ...verilmeye ve düzenlenmeye başlanmış. Dört tane önemli kurucu üye var tabii ki. Onların isimlerini almazsak olmaz. Doğan Hasol, Şevki Vanlı, Hülya Yürekli, Ferhan Yürekli. Bu dört isim hem mimarlık meslek pratiğine hem de mimarlık eğitim alanına oldukça yüksek katkı yapmış olan dört önemli mimar... E, meraklısı olan e, kişiler Tekrar buradan söyleyelim e, İnternet üstünden onların adlarını Mutlaka arayarak e, Bakmalılar, bulmalılar e, Şevki Vanlı özellikle kendi adına Kurulmuş olan Şevki Vanlı Vakfı Yayınlarından çıkan e, Kitaplarla da e, aslında mimarlık Meslek alanına ve eğitim alanına e, Önemli katkılarda da Bulunuyor. E, Doğan Asol Hülya Yürekli, Ferhan Yürekli e, nin de Kısa e, mimarlık aslında hem eğitim hayatında hem de proteini tanıyanlar arasında oldukça saygın bir yeri var. Onların da üstüne aslında bu anlamda konuşmak biraz abest. Umuyoruz ki Ferhan Yürekli'yi ben konuk olarak alabileceğim yakın bir zamanda. Bu seneki jüri üyeleri de ilginçti. Ar biri de aralarından sadece enteresan bir ismi söyleyelim. E, Pritzker e, mimarlık alanının çok prestijli ödüllerinden biri olan Pritzker ödülünün de e, jürisi içerisinde olan e, Benedetta Tagliabue ya da e, Tagliabue adı artık e, nasıl okunuyorsa e, affınızı sığınarak e, Pritz, e, yine e, Archipin e, jürisinin içerisindeydi. E, bu sene 30 ayrı üniversiteden 163 proje katılmış. E, bu da yine oldukça iyi bir rakam Aslında e, Burada tabi e, isimleri e, Söyleyebiliriz e, Ama diğer jüri üyelerinin de e, Sanırım isimlerini saymak e, Önemli olacak sadece Benedetta Talibü'nün değil e, Ömer Selçukbas e, Deniz Dokgöz Ertuğrul, Uçar, Ömer Moltay e, Murat Aydınoğlu e, Da e, jüri üyeleri arasındaydı ee, tabii şöyle bir durum var. Ee, Arşipiri'de e, ödül alan projeler, daha doğrusu her jü, e, yarışmada ödül alan projeler biraz da jüriyi de yansıtıyor. E, o anlamda e, Arşipiri e, ödüllerini e, jüri üyelerine e, bakarak tekrar e, değerlendirmek de aslında e, keyifli ve eğlenceli, meraklısı için. Bu sene e, birincilik ödülünü e, Oğulcan Öztunç, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden e, kazanmış durumda. İkincilik ödülü Bengü Şahin'in Mimar Sinan Güzel Sanatları Üniversitesi'nden. Üçüncülük ödülü Eren Alp Büyüktopçu, e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. E, sponsor e, var, e, On, e, ona ait olan ödül e, Seyitan Özer'e e, gitmiş, Ortadoğu Teknik Üniversitesi. Bir sürdürülebilirlik başlığı altında ödül veriliyor. Oğuzhan Saygı'ya gidiyor o ödülde. E, mansiyonlardan biri Elif Merve Ünsal, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Bu, bu arada Oğuzhan Saygı da İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. Dediğim gibi mansiyonlardan biri Elif Merve Ünsal, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Diğer bir mansiyon Burak Şahin, İzmir Yüksek Teknoloji İstitüsü. E, diğer bir mansiyon da Nezahat Melis Eraydın, e, Mimar Sanat Güzel Sanatlar Üniversitesi e, öğrencisi. Artık tabii ki onlar birer ee, mimar. Ee, bu anlamda bakıldığında da e, ODTÜ, İTÜ, yani İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan e, Güzel Sanatlar Üniversitesi e, yine 3 2 İstanbul Üniversitesi, bir Ankara Üniversitesi ve bir İzmir Üniversitesi e, olmak üzere e, bu üniversiteler arasında ödüller dağılmış durumda. Tabi burada aslında e, şunu da hatırlatmakta fayda var. Bu mimarlık ödülleri daha çok üniversitelerinden daha öte kendi katılımcılarının aslında yeteneklerini de bir yandan temsil ediyor diyebiliriz. Çünkü ödüller incelendiği zaman aynı üniversitenin mezunu öğrencilerin ödüllendirilmiş olan projelerin arasındaki niteliklerin de farklılaştığını görebiliyoruz. Kısa bir ara verelim şimdi. Aradan sonra da farklı bir konu konuşmaya devam edeceğiz. Thank <laughs> you. Sana soracaklarım var dedim, sen ki her bilginin temelisin, bana yol göstermelisin. Yaşamaktan bezdim ne yapsam, birkaç yıl daha katlan dedim. Nedir dedim bu yaşamak, bir düş dedi birkaç görüntü. Evik parkı olmak nedir dedim. Biraz keyif etmek için yıllar yılı dert çekmek dedi. Bu zorbalar ne biçim adamlar dedim. Kurt köpek çakal mı kaldı dedi. Ne dersin bu adamlara dedim. Yüreksizler, kafasızlar sözsüzler dedi. Ne zaman akıl Biraz daha kulağı burkulunca dedi. Hayyamın bu sözlerine ne dersin? Dedi. Bizmiş alt alta sözleri hoş beş etmişlerim dedi. Yok. Kızıl kızıl dudaklar yok, mis kokulu şaraplar yok. Sabahlar, akşamlar yok, sevinçler, tasalar yok. Ben düşündükçe var dünya, ben yok. Gerisinde. Türkiye için önemli iki ödül olan, mimarlık alanına ait iki önemli ödül olan Mimarlık Eğitim Derneği Öğrenci Ödülleri'nden ve Arçipri Öğrenci Bitirme Projeleri Ödülü'nden, Arçipri Türkiye'den bahsettik. Bu her iki ödülde Türkiye Mimarlık Eğitim alanındaki önemli iki motivasyon alanı aslında. Ee, öğrenciler bir tanesine e, dönem projeleriyle, e, bir Türkiye'ye de e, bitirme projeleriyle katılabiliyorlar. Bu tabii bir yandan e, konu olan, yani e, bu bitirme projelerinin konu olan e, ya da konu olarak seçilmiş olan temaları da inceleme fırsatı, yani bitirme projelerine bu bağlamda Türkiye anlamında söylüyorum Mimarlık Eğitim Derneği Öğrenci Ödülleri'nin projelerine de bütün dönemleri yayılan bir kapsamda olduğunu tekrar hatırlatalım onların temalarını incelemek için de iyi bir fırsat aslında Türkiye'deki mimarlık fakülteleri hangi konu alanlarına eğilerek çalışıyor bu da aslında belki bir başka programda konu edebileceğimiz bir mesele çünkü buna bakıyor olmak da Önemli diye düşünüyorum ben üniversitenin eğitim hayatında mimarlık öğrencileri neler üstüne odaklanarak düşünüyor ve meslek pratiği ne doğru kendini hazırlıyorlar. Bu önemli bir unsur çünkü artık biliyoruz ki dünya eski dünya değil yeni yaklaşımlarla beraber aslında. Bildiğimiz anlamdaki dünyanın belki de e, sonuna ait olan bir çizgiye çoktan geçmiş olduğumuzu e, siz de e, takip ediyorsunuz. Özellikle Açık Radyo'da e, hem iklim üzerine hem ekoloji üstüne hem dünya politikası ve ekonomik, ekonomik e, yaklaşımlar üstüne oldukça fazla program yapılıyor. O yüzden e, biz de ara ara açık mimarlıkta bu anlamda mimarla dair olan yaklaşımları değerlendiriyoruz. Ama bunun yanında diğer programlardan da siz zaten bu konu alanına dair... Diğer söylemleri de takip edebiliyorsunuz. Bu aslında oldukça önemli bir e, konu. Çünkü e, eskisi gibi olmayan bir e, dünyanın e, üstünde yaşamaya devam eden insanların sahip oldukları e, profesyonel kimlikler ya da ilgi alanları da eski dünyaya ait olarak kalamayacak e, gibi e, görünüyor. Bunu e, belki... Derinlemesine takip edenler e, bileceklerdir şu söyleyeceğim kavramı. Antroposen diye bir e, jeolojik çağdan bahsediliyor artık e, yaşadığımız şu e, dünyada. Aslında bu e, insanın son 200 yıl, e, 200 yıldan biraz daha fazla süre içerisinde Dünya üstünde bırakmış olduğu izle, izlerin oluşturmuş olduğundan bahsedilen yeni bir jeolojik katman, e, tamamen insanın izlerini taşıyan. Ee, yeni formasyonlar var artık dünyanın üstünde. Daha önce e, hiç olmadığı gibi mesela yeni kaya formasyonları var. E, beton ve e, benzer şekilde bütün e, karma e, yapı malzemeleriyle kurgulanmış olan inanılmaz bir e, malzeme stoğu var. Şu anda dünyanın üstünde bir katman olarak. Ya da daha önce doğada kendi başına bulunmayan mesela metaller, alüminyum ve benzeri gibi bunlar daha önce hiç dünya üstünde tek başlarına bulunmuyorlardı ve katman olarak kestiğiniz zaman dünyayı örnek olarak aslında hiçbir zaman yoklardı ama artık varlar hem de oldukça fazla sayıda bir tek bu da değil aynı zamanda mesela nükleer çalışmaların başlamasıyla beraber atmosferin farklı katmanlarında birikmiş olan radyoaktif serpinti katmanları tabii ki bütün bu değişimler sadece dünya üstündeki belli katmanlarda birikmeleri değil, aynı zamanda biyolojik yaşantının ve ekosistemin de dönüşümüne sebep oluyor. Artık biliyoruz ki iklimsel değişikliğin kendisi geri döndürülemez ve o beklenen felaket aslında çoktan gerçekleşti ve biz artık bu felaketin oluşturmuş olduğu, hani buna bir atom bombası derseniz, e, atom bombasının patladıktan sonra oluşturduğu bu mantar bulutunun içerisinde e, debelenip duruyoruz. Aslına bakarsanız. E, bu anlamda bakıldığında da e, tekrardan bu tüm e, meseleyi mimarlık alanına e, indirgersek artık hiçbir meslek e, grubu ya da e, o meslek grubuna ait olan disiplin, akademik çalışmalar ya da mimarlık, e, yani meslek pratiği e, o geldiğimiz şekilde e, kalamaz, kalmamalı e, denen e, yaklaşımlarla, yaklaşımları artık tartışıyoruz aslına bakarsanız. E, hani bu tabii ki ne kadar kimin konusu o da ayrı mesele. Yani bir yandan e, tabii ki bizim e, genel gündemimiz içerisinde bunlar yok e, Türkiye'de. E, daha çok ne kadar büyük bir e, devlet komutu yapıldığını tartışıyoruz. Ya da kültür ait e, dil, yazı vesaire gibi tartışmalarımız var. E, öyle ki aslında e, bu körlük ve e, görmezden gelme motivasyonu e, bizim e, oldukça alışkın olduğumuz bir şey. Ne yazık ki e, Türkiye ortamını düşündüğümüzde en basitinden e, bu alana ait olmayan ama e, doğal felaketlerin e, bir parçası olarak sayılacak olan e, deprem mevzusuna karşı İstanbul'da hala göstermiş olduğumuz pek de umursamaz e, tavır e, oldukça e, korkutucu aslına bakarsanız. E, ama yine de tüm bunlara rağmen e, derinlikli bir görüş oluşturmak e, herkesin kendi elinde bu e, bireysel dönüşümlerle yayılacak olan tabii ki e, en azından umut e, o yönde e, bir e, bakış açısı olabilir. E, toplumun tüm kesimine ve öncelikle de meslek gruplarını Bu anlamda tabii ee, bu antroposen devirde mimarlık nasıl e, olur e, tartışmasını e, İstanbul Tasarım Biyeneri kapsamında e, bizim programımıza da oldukça yoğun bir şekilde kat koyan Yelta Köm'le e, beraber daha önce de programımıza konuk olan Hayrettin Günç'ün Günç de dahil olduğu kontrak projesi kapsamında öğrencilerle, mimarlık öğrencileriyle yaptığımız atölye çalışmaları sırasında aslında bu konuya değindik. Ee, ve onlarla beraber gerçekleştirdiğimiz farklı uzunlar, uzunluklardaki tasarım maratonu çalışmaları sırasında e, tüm bu mesele üstüne e, acaba klişelere e, mahkum olmadan yeni sözler e, söylemeye çalışarak e, bu anlamda e, bugün için bilinen ama aslında e, bugüne ait ya da geçmişe ait hataların tekrarlanarak yeniden benzer ya da iyileştirilmiş durumların yaratılmasını engelleyecek hayal edilemez şeylerin meslek proteininin ya da gelecek fragmanlarının yaratılması mümkün mü diye baktık. Bununla ilgili yapılmış olan şeyleri contract.com adresinden takip edebilirsiniz. Orada e, tabii ki çok farklı şeyler de var. Yani video üstüne yaptığımız oldukça uzun soluklu yayınlar oldu. E, bu anlamda tasarım alanının geleceğini e, tartıştığımız çok farklı konuklarla e, onları da inceleme fırsatı bulabilirsiniz. Ama e, tasarım maratonunda hayal edilemez teması başlığında yaptığımız çalışmalara ait olan şeyler e, oradan doğrudan e, ulaşılabilir durumda şu anda. Metodoloji olarak aslında düşünce sistemimizi belirleyen çok belirgin düşünce e, haritalarını e, acaba nasıl e, bozundurarak daha önce e, öngörmediğimiz e, ya da e, şu anın ya da geçmişin başka bir benzer e, versiyonunu yaratmayacak olan ama aynı zamanda da e, fantaziye de e, ya da fantazi alanına e, kaçmayan diyelim, fantazi alanına e, yaratıp derinleştirmeyecek nasıl geliştirebiliriz diye baktık. Bu anlamda metodun kendisi de sorgulanabilir. Bu iki durumu aslında bugün bu programda, program kapsamında dillendirmek istedim. Bir yanda mimarlık yarışmaları, yarışmalar sistemi, ödüller ve yarışmaların konu aldığı projeler, diğer tarafta da aslında ödül ve yarışmalar sistemine bağlı kalmadan yeni soruların ve yeni yaklaşımların denenebileceği diğer metotlara bir örnek olarak bizim gerçekleştirdiğimiz tasarım atölyeleri. Bu anlamda sizin de bildiğiniz diğer örnekler varsa bizim de bilmemizi istediğiniz acikbimar.blogspot.com adresinden linklerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz. Orada mail adresimiz de zaten mevcut. Sizlerden haber bekliyoruz. İyi günler.